E, merhabalar, e, yeni yayın döneminde Kamusla Güreş programına devam ediyoruz. E, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Ben Evrim Demirören. Sevgili dinleyiciler, e, yeni bir yayın döneminde e, sizinle e, bahar ve e, yaza girip çıktığımız bu yeni yayın döneminde... E, Yeni bir konuyla karşı karşıyayız. Ee, gene kamusla güreşeceğiz. Gene sözcüklerin anlamları üzerinde duracağız. Ama çiçek böcek konusunda kalacağız. Aa, öyle mi yapacağız? Öyle yapacağız <gülüyor> Kerem Bey. Hazır da gelmişken. Biz e, iki yayın dönemi boyunca, üçüncü yayın dönemimize başladık. Açık Radyo'da 94.9'da. E, hemen her kayıtta birlikte çalıştığımız Barış ve Ömer'e çok teşekkür ediyoruz kayıtta. Ee, ve programımıza başlıyoruz. Ee, bu arada çiçek açmış gibisiniz sayın hanımefendiler çok e, güzel görüyorsunuz. Böceğimiz, e, Kerem e, Bey e, her program bize mutlaka... Güneşi gördük bir de özledik bu sene. Güneşi çok özledik. Evet Hı -hı. özledik kış uzadı ve buradan geçiş. <gülüyor> <gülüyor> Yumuşak bir geçiş yapalım. Mevsimlerle ilgili kışı konuşmuştuk, e, Zemheri'den bahsetmiştik. E, şimdi bahara geçişle ilgili Evrim bizimle bir şeyler kışı paylaşacak. Kışı konuşurken e, koca karı soğuklarından verdül e, e, artık son kısmıdır. Bununla birlikte soğuklar terk eder diye bahsetmiştik. Dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. <Gülüyor> e, Cemrelerden bahsettik o zaman havaya, suya, toprağa. E, benim elimde saatli marif takviminin e, 21 Mart salı günkü e, sayfası var. Ee, burada Nevruz ilkbaharın birinci günü kutlu olsun diye bir e, ibare var takvimde. Kutlu olsun. Ee, kutlu olsun kış ve bahar faslı diyor. Kış faslı 2014 Aralık ayının 21. gününden başlayarak 90 gün sürdükten sonra bugün sona erdi. Hmm. Bahar faslı ise Mart'ın 21'inden başlayarak 92 gün sürerek Haziran'ın 20'sinde sona erecektir. Hmm. Ve Nevruz ilkbaharın başlangıcı dün gece güneş koç Hamel Burcu'na girmiş ve ilkbahar başlamıştır. Nevruz yeni gün demektir. İlkbahar herkese mutlu olsun diyor saatli marif takvimi. Mantarlı et, erişte, kereviz, salata, meyvede <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> günün menüsü. <gülüyor> Evet, şimdi efendim Bahar'la e, giriş yaptık. E, bahar'la beraber e, çiçekler, ağaçlar, dallar, e, işte yeşilliklere Hı -hı. E, giriş yapıyoruz. E, otla başlamak istiyorum ben. Buyurunuz başlayın. E, elimde şeytanın e, sözlüğü var Ambros Beers'in. Çok sık kullandığımız sözlüklerden biri. E, ota e, Tevrat İşaya 40 bölüm olarak insan soyu ota benzer ifadesi geçiyormuş. Hmm. Oradan hmm. yola çıkarak insan soyu olarak açıklamış Ambrose Beers e, otu ve e, küçük bir e, malzum e, şey de var burada. Hepsini okumak istemiyorum. Hmm. Sadece son iki dizesini okumak istiyorum. Şiir insan soyu ota benzer ben şaşırdım aslında otla çevrili ineklerin böyle aç kalmasına diye bitmiş. Hmm. E, bir de çimle ilgili var. Bende otla ilgili şey var ama o argosuzluğu Argus hmm. sözün otlak ve otlakçı var. Ha, evet. ee, otlak para verilmeksizin yatılan, yemek yenilen yer. Otlakçı ise bedavacı, beletçi. Özellikle sigara için tabii değil mi? Çok Öyle, evet. Ee, TDK'de de zehir, ilaç ve raseh -e anlamları var ha, evet, otun doğru. ayrıca. E, atasözü, deyim ve birleşik fiillerde de ot yoldurmak, ot gibi, ot gibi yaşamak. Hmm. ...otu çek, köküne bak bir kullanımları da var. Hmm. Evet. Peki o zaman çim. çime geçeyim mi şimdi? Geç bakalım çim. Çimlere basmayın. <gülüyor> Tam da ona ele almış. Zaten Akduhan Özkan gene sokaktaki insanın sözlüğünde... ...her şeyle olduğu gibi bununla da alay etmiş diyelim. Çim, bir bizde üstüne basılması tüm müdüriyetlerimizle yasaklanmış otluk arazi. Evet. Hı -hı. İki, müttefiklerimizde... Üstüne basılması için ilgili tüm müdüriyetlerin desteğiyle yeşertilmiş otluk arazi. <gülüyor> Demişler kültür farklarını. Güzelmiş yani. Bu çimlerin üzerine basmama muhabbeti nedendir? Ya aslında çimler daha basıldıkça kalitelenir falan diye biliyordum ama ben... İşte yani böyle e, bir sürü şey içeriyor bence. Bizde çok az olduğu için şey çok şey. Değil kutsal gibi. Kutsal <gülüyor> gibi. İşte çok basılıp yatıldıkça, e, hmm. oturulmuşça bozulacak. bozulacak. İşte sonra bizde çöp atmak da geleneksel bir davranış olduğu için çöp atılacak. Bir de hep etrafı çevriliyor evet. ya. Geçemiyorsun bile hmm, oradan falan. Evet. <gülüyor> bir takım böyle renkli Arap halısı gibi çiçekler ekiliyor. Ben sinir hmm. oluyorum. Ona. Şimdi <gülüyor> duvarlara da. Duvarlarda yani, da var, evet. Ekiliyor. Çiçek de ben çiçeğe bakayım biraz. O, Hayır, çiçek buyduğunuz. köken olarak etimoloji sözlüğünde e, Farsça çeçekten geliyor. Aynı zamanda İbranice çiça, Moğolca çiçik, e, Sanskriççelere de çaçaka e, imiş çiçek. Hmm. E, aynı zamanda bizim devamlı kullandığımız sözlüklerden, Simgeler sözlüğünde çiçek için e, üç madde var. Birincisi Çin halk kültüründe simgesel anlamda şakayık. İkincisi Türk-İran tasavvuf geleneğinde her yaprağı ya da taç yaprağı üzerinde Tanrı'nın hikmetinin yazılı olduğu kitap. Hmm. İlginç geldi bana. Üçüncüsü de Sufi gelenekte karanlıkta uyumanın ve aydınlıkta sevişmenin toplamıymış. Çiçek. Ah, Bunu bir daha ee, okuyabiliyor musunuz beyefendi? Sufi gelenekte karanlıkta uyumanın ve aydınlıkta sevişmenin toplamıymış efendim. Allah Allah, çiçek çok, iyi çok iyi. mecaz kazanmış. Benim elimde de TDK anlamı var. Bizim gerçek anlamlarının dışında demin bahsettiğimiz. Davranışları hafif toplum kurallarına uymayan kimse. Onun ne çiçek olduğunu hep biliriz. Gibi de bir kullanımı var çiçeğin. Ben bunu ilk ha, defa ben duydum. Ben de duymamışım. Hı -hı. Onun ne çiçek olduğunu biliriz. Ee, terim anlamı var. Süblimleşme veya çiçeksime yoluyla elde edilen toz Hı -hı. diye ayrıca. Ee, bir de e, tıptaki anlamı tıp terimi olarak da hastalık. Ha, evet çiçek şey hastalığı var, ha, evet. Doğru. Hı -hı. Doğru. Artık pek yok ama bildiğim kadarıyla değil mi? Eskiden Çok... insanların hepsinde şey çiçek, çiçek aşısı izi olurdu. Evet e, galiba e, bizim son sonunda işte 75, 76 doğumlulardan sonra rastlanmadı. Bizlerin sol kolunda var, var o çiçek aşısı. Var. Evet Hı -hı. hakem kesmeyelim ama bazı hastalıklar geri de geliyor. Yani Allah korusun tabi de. Umarım o aşyda Çiçekten ben de ağaca geçeyim mi? Geç canım Çiçekle geç. Çiçekle bittiyse şeyleriniz. Gene e, Akduhan Özkan, Türkiye Cumhuriyeti Vatanda Sözlüğü'nde ağacın karşılığı bir zamanında sorumsuz birilerince dikilmiş, bugün evimizin önünde toz, sümüklü böcek ve kertenkele yapan, polenleriyle alerjiye sebebiyet veren, dallarıyla manzaramızı kapayan, neyse ki en sonunda izinsiz dikilmesi büyükşehir belediyelerince yasaklanmış, yer yer kepçelenmiş aslen bir kışlık yakacak malzemesi. 2 Taksim'de gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz ve oturacağımız 563'ün üzerindeki hayat formundan her biri. Hmm. demiş. Evet. Geçen internette bir Afrika'da bir baobab ağacı gördüm. Ya inanın dövrün nasıl anlatayım. Herhalde bir 20 50 şey 20 insan işte yanına dursalar o kadar genişlikteydi. Vay, bağlı deyince de küçük prense <gülüyor> Evet, evet. Anlamışladık. Sen şimdi Akdoğan Özkan'dan okudun. ironik olarak e, biz anlamları aldık. Oysa ki ben e, birebir gerçeğini yaşadım. E, bir dönem e, oturduğumuz yazlıktı. Yazlığın bahçesine e, ağaç dikmek yasaktı. Ah niye? Evet, sivrisinek. E... Allah Allah. Ya biz böyle bir milletiz, öyle. muhabbeti yapmak istemiyorum. Bir sürü güzel hasretleri de olan bir milletiz ama... <gülüyor> yani iki taraflı bakmak lazım. Güzel özelliklerimizi de seviyorum. Ee, ama velakin gerçekten ağaçla ilişkimiz çok enteresan. Ben de çocukluğumdan beri e, yaşadığım mahallede... E, ...pek çok ağacın kesildiğini gözümle gördüm... ...hatta mahalleli dışarıya fırlar... ...telefonlar edilir falan... ...o arada mı ağaç <gülüyor> gümbür gümbür aşağı iner... ...işte bir böyle dallarını budatıyorum... ...diye öldüren... ...teyseler, evet. amcalar, şahıslar vardır... ...işte manzaramızı kapatıyor diyenler... ...bir böyle kendini yırtarak... ...bunu konuşmuştuk yırtarak... sanki bir programda değil mi? Hangisinde Manzaramızın acaba? bozulması yani... ...benim işte balkonumun önünde... Işte ...çok büyükçe bir ağaç vardı... ...çat diye inşaat Aha, evet. yüzünden kestiler... Hmm. Oraya dair böyle bir görselliğim değişti ister istemez. manzaram evet. değişti. Yeni bir hayata başlamış gibi hissettim kendim. Bir de yani tabii oraya tüneyen işte kuşlar vesaire de var. ...onların adına da insan... Tabii canım. ...tahakküm kuruyor maalesef... ...bir şey e, deyimlere bakarız ya... E, ...ocağına incir ağacı dikmek diye... ...hiç evet. de olumlu anlamı olmayan... ...bir deyimimiz var bizim yani... Doğru. ...sonuçta... ...ama oradaki anlam i̇ncir biraz farklı ağacının... galiba... Evet. ...köklerinin çok sağlam evet. olmasından dolayı... ...evin temeline zarar verdiği evet, için öyle... Evet. ...aynı evet. şey Salkım Söğüt için de geçerli sanıyorum... ...Salkım Söğüt de suya gidiyormuş çok... ...eve çok yakın dikmeyin denir... ...hep bizzat gözlemlemiştim bir arkadaşın yazlığında... ...bütün kanalizasyon sistemlerini... Böyle öyle sarıyor... Hmm. Ee, ...bir takım bilim kurgu filmlerindeki canavarlar... Gibi ...parçalıyor künkleri falan... Hmm. ...diye biz de şimdi olumsuzluyormuşuz... ...giz olduk ama hayır ağaçlar. <gülüyor> ağaç <bıraksız. gülüyor> ...ağaçla ilgili... ...şeytanın sözlüğünde de bir tanım var... ...çok uzun belli bir kısmını okuyacağım... ...sadece Ambrose Lütfen bir ...efendim, efendim doğanın cezai bir... ...apart tedarik etme niyetiyle yarattığı... ...neyiyle anlamadım... ...doğanın cezai bir aparat... ...tedarik etme niyetiyle yarattığı... ...ama adli hatalar... Sonucunda genellikle ya tek bir meyvecik veren veya hiç vermeyecek uzunca bir sebze hmm. Doğal süreç çerçevesinde meyve verdiğinde ağaç uygarlığın gelişmesinde ve kamu ahlakının sağlamlaşmasında katkıda bulunan önemli bir faktördür Demiş uzun uzun devam ediyor. Ee, merak edenler Ambros Birsin sözlüğünü alsınlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bit, bitkiye bakalım biraz da olmaz mı? Tabii ki olur. Bakalım. Bitki de simgeler sözünde yine 1. E, iki madde var. Biri doğa temelli başlangıç tasarımlarında simgesel anlamda önsüz sonsuz <gülüyor> olarak algılanan ve canlı varlık türlerinin oluşumuna katılan kurucu e Kurucu ilke ağaç anlamı ihtiva ediyor. Bir de Sufi kültürde, Sufileri pek seviyor hmm. Esraf Korkmaz. Evet. Sufi kültürde simgesel anlamda yaşamı veren, renklendiren, ölümsüzlüğü sağlayan tanrısal güçmüş ee, bitki. Evet. Bir de etimoloji sözlüğünde bütmekten geliyor. Eski Türkçe doğmak, büyümek, olgunlaşmak... ...sona ermekten geliyor bitki. Evet, bir yerden bitmek. Bitki deyince insanın aklına... ...biz hani çiçek böcek başlığını koyduk ama... ...aslında bütün sebzeler de geliyor. Tabii. Zerzevat, hmm. nebat, nebatat... ...nebatat, onunla ilgili... bir ...şeyler... E, ...nebat da Arapça kökenli. Arapça kökenli. Evet, nebete kökünden geliyor. Nabat, yerden bitme şey bitki anlamı ihtiva Hı. ediyor. Evet. Nabata ise Arapça bitti yetişti... ...anlamına geliyormuş fiil. -hü Hüday-i -nabit, hüday Nabit var. hüday -nabit canım, yine aynı kökten evet. türeme. Ee, Zerzevat da... ...isim bitki bilimi olarak geçiyor... ...Türkçe sözcükte. Melezbe sözcük hmm, aslında zer Farsça sebze ve Arapça vaat eki ile birlikte evet. türemiş. Hmm. E, isim bitki bilimi sebze. Bütün arkadaşlarıma incir, karpuz ve zerzevat ziyafeti verdim diye de bir Fahri Şefkatay eee alıntısı <gülüyor> var ziyafeti. burada. <gülüyor> zerzevat. Eee roman dilinde yanılmıyorsam o zerzevat yine sebze anlamına geliyor. Hmm. Onlar hala kullanıyorlar şimdi. Hmm. Ne güzelmiş bu. E... Bir şarkı arası var Evrimci'de. Evet, şarkı şarkı dinleyelim. Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz şimdi Sezen Aksu'dan <gülüyor> kutlama memleketime çoktan bahar gelmiştir. Çoktan bahar gelmiş İzlediğiniz için <Gülüyor> Sevgili dinleyiciler 94.9 Açık Radyo'da kamusla güreşteyiz. Yeni yayın döneminde bu bahar ve yaz sebebiyle e, çiçek böcek konseptinde ilerleyeceğiz. 6 ay boyunca e, şarkıdan önce çiçekler, bitkiler, otlar, ağaçlarla ilgili kısmı tamamladık. Şimdi e, hayvanlarla ilgili olan kısma geçeceğiz. Bu arada e, ben bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu insanların e, her konuda olduğu gibi bir e, ayrımcılık e, yaklaşımları, bitkilerle. ...ve hayvanlara dönük de var. Böyle bitkileri hayvanları da... ...işte iyi, güzel, çirkin... ...herhangi bir şeyin simgesi... ...değerli, değersiz atfetmek... ...onlara bir ruh... E, ...yüklemek hı hı. söz konusu... E, ...bana gitgide anlamsız geliyor... ...insanların bu yaklaşımı... Hı hı. ...yani kendilerine direkt zarar veren... ...çok zehirli bir şeyi belki ama... ...onun dışında e, durmadan... ...bir sürü hayvanı kesip yerken... ...işte vahşi hayvanlara... ...aa ne korkunç işte böyle aslan ceylanı yedi... ...işte e, lale gül çok güzel de... ...işte ot iğrenç şeklindeki bu... ...faşizm e, hayvanları... Ve ...bitkilere dönük bir biçimde devam e, Meyvelerle <gülüyor> ilgili de var ya mesela... ...Muşmula gibi... ...Muşmula evet, suratlı yani bir de yani salatalık gibi güzel bir <gülüyor> harika bir e, sebzeyi e, hakaret unsuru olarak kullanmak yani <gülüyor> hele hayvanlar ne yazık ki yani işte e, ayıdan öküzden eşekten tutarak en böyle Hı -hı. güzel doğa için yararlı o sistem içerisinde bir parçası olan hemen her hayvan bir hakaret ne yazık ki bence en büyük hastalığı insanın yani insanın doğaya ve canlıya diğer canlılara hani tahakkümü bunun üzerinden düşünülürse insan kendini merkeze koyduğu için böyle bir hastalığı var ve dolayısıyla sürekli doğada bir şekilde kendini yenileyen bir sürekli işte kaynaklar azalıyor. Canlı türleri azalıyor. Yani bu merkezi bakış bence çok büyük bir hastalık. Evet bunu da konuşmuştuk. Vahşi'de mi konuşmuştuk sanki? Sanırım konuşmuştuk. Yani son dönemde hep aklıma geliyor. Cümleler cümlelerimiz değişti. Aslında o değişen cümleler bizim nasıl yaşadığımızı da gösteriyor bir anda. İşte ne var mesela işte örnekler işte pandalar var mesela işte son hmm. 20 panda kaldı falan. Son işte 30 bengal kaplanı falan gibi değil mi? Hmm. İşte av yasakları işte göz göre göre şey, gözümüze soka soka şey yapılıyor. Ee, ihlal ediliyor. Evet. Öyle maalesef. Evet efendim, böyle Çiftlik böyle balığı mı, deniz balığı falan hani. evet. Kido'ya ne kadar e, kıymetli bir unsurdu. Halk şairleri geldi aklıma. E, Karacaoğlan'a, Yunus'a falan baktı. Mesela sevgilisini Suna'ya benzetir, evet. Örde'ye benzetir evet. yani değil mi? Evet. Hmm. Şimdi efendim hayvanla devam ediyoruz. Şeytanın sözlüğünde e, hayvanın karşılığı ...hayatta kalmak için çok sayıda başka hayvanla beslenmesi gereken... ...ve bu sayede Tanrı'nın yarattığı canlıların hayatını esirgemek konusunda... ...ne kadar cömert olduğunu net bir şekilde gösteren organizma hmm. demiş Sayın Beers. Bende etimoloji sözlüğünde hayvan var. Arapçadan geliyor hayvan. Kökü olan hay, diri demekmiş. Diri. Hmm. Hmm, öyle bir durum var. Başka hayvanla ilgili bir şey var mı? Hayvan de... terli olmak var Argo sözlüğünde. Evet. <gülüyor> Bu daha çok açık artırmalarda kullanılıyormuş. Hayvan terli. Evet hayvan terli olmak. E, mal umulanın üstünde fiyat bulduğu zaman kullanılıyormuş. Hmm. Hmm, yani. Ben bunu bilmiyordum. Hayvan terliyi şöyle hmm. bilirim. Hani bana bir şey yutturmaya çalışıyorsun. E, hayvan terli yemiyor diyorum ben de. Hmm, öyle işte, bir kullanımı. Öyle Efendim, hiç mi değil mi? <gülüyor> ben hiç mi ediyorum? Hiç mi ediyorum? İtiraf ediyorum. Bende hayvansever karşılığı var. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı sözlüğünde. Kurban olan hayvanlara kurban olan kişi... Şöyle bir cümle örneği verilmiş. 2013 Hürriyet Gazetesi'nde Hülya Avşar'ın bir konuşmasından bir alıntı. Ben bu kendini hayvansever olarak gören insanların şov yaptığını düşünüyorum. Evet. Şov yapmasınlar. Bu hayvanseverler önce insanları sevsinler e, buyurmuşlar. Bir mağazada kürk denerken görüntülenip eleştirildikten sonra bu e, muhabbet olmuş. Çok güzel bir köpekle de e, klibi vardır kendisinin. Bayağı bir <gülüyor> köpek Ay ay Evet. Aynen, <gülüyor> yani. Ben de bilmiyordum. Hmm. Bugün ne yeni şey öğrendik efendim. Evet. Çiçek böceğin böcek kısmı var Orada simgeler sözünde böcekle ilgili yine iki başlık var. Tabii, Şeytanın kimi kez e, donuna büründüğü zararlı olmakla belirgin simgesel hayvan. İkincisi de Asya tasarımlarında simgesel anlamda öldükten sonra... Bürnülen don anlamı hmm. var, evet. Ee, böcek eski Türkçe böğden geliyor, bök örümcek demek, cek ekiyle birlikte e, küçülme ha, ifadesi var, evet böcek böcek, böcek. böcek. böcek olmuş. Bir de börtü böcek var. Hmm. Çeşitli böcekler manasına geliyor. Aslında bir anlamlı bir anlamsız iki sözcüğün bir araya gelmesinden oluşmuş bir hmm. ikileme gibi. Bir de gene e, böcü börtü şeklinde hmm. bir kullanım var. İki anlama geliyor. Hem böyle çakal domuz gibi e, zararlı sayılan en azından tarım için diyelim e, hayvanları. Çakal. çakal diye öyle bir gene Nasıl işte da güzel dedi. ama böcü çakal. börtü. Çok sevdim. Böcü Çok börtü. Değil börtü. Değil böcü börtü. <gülüyor> <gülüyor> bir de akrep çiyan gibi böceklere de böcü börtü deniyormuş. ...yapçası da haşere galiba. Haşere, evet. Haşere, evet. Şey, e, şeytanın sözlüğünde de böcekçil sözcüğünün karşılığı var. Böcekçil. Böcek çil. Bakın diye haykırdı vaizler bir ağızdan takdir ederek. Tanrı nasıl da veriyor tüm canlıların rızkını. İhtimamını böcekler bile görüyor dedi sivrisinek. Bizim için yaratmış çit kuşunu ve kırlangıcı. Ha. Aslında doğanın içindeki o güzel... Döngüyü Hı -hı. anlatmış. Böceklere de nedense hep olumsuz bakar bir insanoğlu. Korku nesnesidir. Terliklerle öldürülen değil evet. mi? Aman böcekleri, çatır, sivrisinekler. Çatır. Şu sivrisinek e, e, öldürmeye yaran bir alet var. Raket mi? Şey. Pat pat. Yok yok ya baya elektrikli bir şey böyle. Aa, evet cızır cızır ha, evet, ses çıkıyor. Evet. O, evet. Oy, evet, o çok ilginç bir şey ya. Evet, evet. Ben de son birkaç yıldır görüyorum. Efendim, Cazim'a başka ne var? Şimdi tabii hayvan deyince aslında biz çiçek, böcek genel başlığı altında e, aldık. E, ancak tabii ne, böceği... Ne yapacağımızı anlatalım biraz istersen değil mi? Anlatalım. Çiçek, böcek dedik, ne, sonrasında ne olacak? Biz şimdi önümüzdeki <gülüyor> aylar boyunca efendim size aslında bu çiçek ve böcek, e, o isim, şehir, bitki, hayvan oyunumuz <gülüyor> vardı ya, ondaki bitki hayvan gibi olacak. Ve yaklaşık yarıya ayıracağız e, programımızı. Evet. Yarısında e, bitki çeşitlerimiz ciltleri. Bunun içinde zerzevatlar, sebzeler, çiçekler, güller her şey var. Geri kalan yarısında da hayvanlar ama hayvan deyince de hani afibilerden, sürüngenlere, kabuklulardan, böceklere, kuşlara hepsini afibi anlıyoruz. Anfibiyle sürüngen aynı şey miydi? Ee, bir kertenkele tipi olanlar var. Onlar afibi oluyorlar. Hmm. Ee, sürüngende tam yılan tipi olanlar. Hmm, bakalım bu benzer ödevimiz bir, olsun. Benzer bir şey. Başlık altında geliyorlar. Ben zooloji öyle <gülüyor> de okumuştum <gülüyor> evet. zamanında efendim. Öyle mi? Ee, tabii. Aa, maşallah. Vallahi benim sizin de bir her parmağınızla ayrı bir marifet efendim, ettim, maşallah. Edebiyat okumada ne var? Benim tek arzum zorluk olmaktı. Hmm. O yüzden fen mezunuyum zaten. Tek isteğim oydu. Ailem zorla ikna etmiştim. Ee, öyle bir sene okudum zooloji sonra Türkiye'de hayalimdeki gibi olmadığını gördüm olmayacağını bu sefer edebiyata geçtim uzatmayalım <gülüyor> <gülüyor> uzatmayalım da programı bitirelim bence programı daha var ama azıcık var mı? Tabii, daha, tabii. Tamam, peki, tamam. Ee, bir şeyler söyleyebiliriz ee, başka <gülüyor> elinde bir şey olan e, yoksa bende bir Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı sözlü böcek karşılığı e, var ona atlamışım söyleyivereyim tabii canım, biraz değişik yapar. bir manada <gülüyor> bir Türkiye'nin son yıllarda çok Güçlendiği teknik takip alanında Kullanılan bir gizli dinleme aygıtı Hı, Doğru evet İki, e, Recep Tayyip Erdoğan'ın Uludere'de 34 vatandaşımızın TSK uçakları tarafından bombalanmasına ilişkin isihbarat bilgisinin MİT'ten geldiğini ileri süren taraf gazetesi e, gazetecilerinden işte falanın Üçüncü efsanevi Anadolu marka otomobillerin 1975 yılında sadece 203 adet olarak satışa sunulmuş üzere açılabilen spor modeli hmm. e, Bu Mehmet Baransu için kullandığı bir hitapmış e, hmm. Erdoğan'ın o yüzden Anladım. verdik Böceğin ee, de deniz hayvanlarıyla ilgili bir kullan deniz mahsulüyle ilgili bir kullanımı ha, yok. mudur? da kabuklu ha onlara mi? da böcekler Hı. deniyor. Evet evet doğru söylüyorsun. Balık var e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşında. ''Kurşun, kadmiyum ve civa gibi ağır ve kıymetli metallerimizle beslenip, <gülüyor> ihtinayla büyütmemize rağmen o rezil belleksizliğiyle bizi ve körfezlerimizi zehirleyerek adeta ekmek yediği tasa yapan kör güvenilmez canlı türü.'' demiş. Vay be. Burada Amerikalı yazar Charles Huss'ın bir örnek cümlesi var. Ee, bir insana balık verirseniz bir günlüğüne açlığını dindirirsiniz Aynı kişiye balık tutmayı öğretirseniz Üç yıl içinde cıva zehirlenmesinden <gülüyor> Ölürsün demiş kendisi Evet efendim Evet. Efendim. İyi haftalar dileyelim Bu güzel programdan sonra Böyle zarif hanımefendilerle birlikte Baharı da karşıladık <gülüyor> Çiçeksiz böceksiz kalmayın efendim İyi haftalar, İyi haftalar. İyi haftalar.